Bismillahirrahmanirrahim Duhan Suresi Mekke'de nadir olan surelerdendir kardeşlerim. Allah Subhan-ı Kuvvet bu surenin faziletiyle hepimizi faziletli kalsın ve rahmetine erdirdiği kulların arasına bizleri de koysun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden sekize kadar. Ha min. Apatik kitabı an bulsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Doğrusu biz uyarıcıydık. Ki onda her hikmetli iş ayrılır. Katımızdan bir emirle muhakkak ki biz peygamber gönderenleriz. Rabbim'dan bir rahmet olarak gerçekten o Semih alim olan kendisidir göklerin yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden şayet kesin olarak inanıyorsanız ondan başka ilah yoktur diriltir ve öldürür sizin de Rabbinizdir sizden önceki atalarınızın da Rabbidir Allah Subhanahu ve Teala bu sureye de Kur'u Muhtar dediğimiz o harflerle başlamıştır ve Kur'an-ı Kerim'i mübarek bir gecede indirdiğini haber veriyor ki o gecede Kadir gecesidir. Ve doğrusu biz uyarıcıydık. Yani kullarına karşı Allah'ın hücceti bulunsun diye şer'an kendilerine fayda ve zarar verecek şeyleri insanlara öğrettik ki onda her hikmetli iş ayrılır. Kadir gecesinde o senenin işleri, o senede olacak eceller ve rızıklar sene sonuna kadar vuku bu bulacaklar. Lezım mahfuzdan ayrılıp yazıcılara intikal eder. Bu İbn Ömer'den, Ebu Malik'ten gelen nakillerdir. Ki onda her hikmetli, sağlam, değiştirilemeyecek iş ayrılır katımızdan bir emirle. Bütün olacaklar, Allah-u Teala'nın takdir duyurup vahyettikleriyle, O'nun emri, izni ve ilmiyledir. iledir. Ve Rabbimiz, muhakkak ki biz peygamber gönderenleriz. Şüphesiz biz insanlara, Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi göndermekteyiz. Buna şiddetten ihtiyaç vardır. Bu sebeple, Rabbim'den bir rahmet olarak, gerçekten o zemi, alim olanın kendisidir. Göklerin yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbından Bu Kur'an'ı indiren, göklerin ve yerin Rabbı, yaratıcısı hem gökle yerin hem de onlarda bulunanların sahibidir. Şayet kesin olarak inanıyorsanız, ondan başka ilah yoktur, diriltir, öldürür. Sizin de Rabbiniz, sizden önceki da Rabbidir, diyor Allah Sübhanahu ve Teala. 9'dan 16'ya kadar. Hayır, onlar şüphededirler. De bunu eğlenceye alırlar. Öyleyse sen gözle. Gün açıkça bir duman çıkaracağı gün insanları büyüyecektir. Bu elin bir azaptır. Rabbimiz bu azabı bizden kaldır. Doğrusu biz artık müminleriz. Nerede onlardan öğüt alma? kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Ondan yüz çevirmişler, belletilmiş, delinin biri demişlerdi. Biz az bir süre için azabı kaldıracağız, ama siz eski halinize döneceksiniz. Onları çarptıkça çarpacağımız gün, şüphesiz intikam alırız. Rabbimiz Sübhan-ı Kuvveti Alâ, bu ayet de, hayır bu müşrikler, şüphe içinde eğlenmektedirler, Apatik gerçek onlara gelmişken onlar bunun hakkında şüphe etmekte ve onu tasdik etmemektedirler. Peşinden Rabbinin Fana Huvvet Eala onları tehditle, öyleyse sen gözle, göğün açıkça bir duman çıkaracağı günü söylüyor. Evet, bundan kasıt da kıyametin kopmasıdır. Fuhar ve Müslüm'de gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İbn-i şu Şüphesiz ben senin için bir şey sakladım İbn-i da o dumandır deyince Aleyhisselatü Vesselam ona Bırak git sen hiçbir zaman kaderinin önüne alabilecek değilsin buyurmuştur Aleyhisselatü Vesselam İbn-i için öyleyse sen gözde günün açıkça bir duman çıkaracağı gün ayetini gir demişti bu hadis-i dumanın beklenip gözlenen bir şey olduğuna İbn-i da cinlerin dili ve kâinlerin usulüyle bunu keşfedebildiğine işaret edilmektedir. Aleyhisselatü Vesselam onun bu özelliğini ve bu bilginin şeytani bir bilgi olduğunu fark eder fark, fark etmez de ona bırak git elbette kaderinin önüne alabilecek değilsin buyurmuştur. Bu elin bir azaptır. Yani bu söz onlara bir azarlama ve suçlama olarak söylenecektir. Nitekim başka bir ayet-i ise Cehennem ateşine itildikçe itildikleri gün onlara işte yalanlayıp durdunuz ateş budur denir. Veya bu elin bir azaptır sözünü birbirlerine söyleyeceklerdir. Rabbimiz bu azabı bizden kaldır. Doğrusu biz artık müminleriz. Ayetine gelince Kafirler Allah'ın azabını ve cezalandırmasını gördükleri zaman bu azabın ve musibetin kaldırılmasını isteyerek böyle söyleyeceklerdir. Rabbimiz başka bir ayette bir görsen ateşin başında durdukları keşke geri döndürülseydik ve Rabbimizin ayetlerini yalan saymasaydık da müminlerden olsaydık dedikleri zaman görülüyor. Biz Az bir süre için azabı kaldıracağız ama siz eski haline döneceksiniz ayeti ise Sizden azabı kaldırmış ve dünya yurduna döndürmüş olsaydık, siz yine de oradayken içinde bulunduğunuz küfür ve yalanlamaya mutlaka dönerdiniz diyor Rabbimiz faham ve Kuvveti 17'den 33'e kadar andolsun ki onlardan önce firavun kavmini de denemiştik onlara kerim bir peygamber gelmişti. Allah'ın kullarını bana teslim edin. Doğrusu ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Allah'a karşı yücelik taslamayın. Doğrusu ben size açık bir buhan getirdim. Beni taşlamanızdan ötürü benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olamaz sandım. Eğer bana inanmazsanız, benden uzaklaşıp gidin. Bunlar, bir kavimdir diyerek da buna dua etti. Öyleyse kullarımı geceleyin yürüt. Siz muhakkak takip olunacaksınız. Denizi sakin iken geride bırak. Doğru sonlar suda boğulacak bir ordudur. Onlar nice nice bağları, pınarları bırakmışlardı. Ekinleri, muhteşem konakları da. Zevk ve sefa sürdükleri nimetleri de. İşte böyle. Onlara karşı kavimleri mirasçı çıkıldık Gök ve yer onların helakına ağlamadı ve onlar mühlet verilenlerden de olmadı. Andolsun ki İsrail oğullarını horlayıcı azaptan kurtardık. Firavundan doğrusu o azgın bir zorbaydı. Ve andolsun ki biz onları bile bile alemler üzerinde seçkin kıldık. Onlara ayetlerden öylelerini verdik ki her birinde açıkça bir imtihan vardı Allah subhanahu ve teala bu ayetlerde de bu müşriklerden önce bir firavun kavmini ki onlar Mısır kaptılariydi deneyip imtihan ettik onlara bir kerim peygamber olan Musa Selimullah gelmiş ve demişti ki Allah'ın kullarını bana teslim edin veyahut başka bir ayette artık İsrail oğullarını bizimle gönder ve onlara azap etme hem biz Rab bundan ayetten geldik. Hidayete tabi olanların üzerine selam olsun. Doğrusu ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Size tebliğ etmiş olduğum şeylerde emanetine güvenlen bir peygamberim. Allah'a karşı yücelik taşmamayın. Bunun ayetlerine tabi olma, hükmetlerine boyun eğme ve burhanlarına iman etmekten büyük tenip yüz çeviren çevirmeyin. Başka bir ayette ise bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler hor ve hakir olacak cehenneme gelecektir diyor Allah'ın Azze ve Evet. Eğer bana inanmazsanız benden uzaklaşıp gidin. Bana karşı çıkmayın. Allah aramızda hüküm verinceye kadar işimle benim arama girmeyin. Ve beni işimle baş başa bırakın. Hz. Musa'nın onların arasında kalması uzayıp önlerine Allah'ın hüccetlerini diktiği halde bütün bunlar sadece onların küfür ve inatlarını artırınca artık onlar hakkında Allah'ın geçerli kılacağı bedduayı ederek Rabbine yanlardı. Nitekim Allah subhanahu ve teala bu durumu şöyle beyan ediyor. Musa dedi ki Rabbimiz doğrusu sen, Firavun'a ve Erkan'ına bu dünya hayatında süsler ve mallar verdin. Rabbimiz senin yolundan insanlara saplıysınlar diye mi Rabbin mallarını yok et, onların kalplerini sık çünkü onlar can elim azabı görmedikçe iman etmezdir. Allah ikinizin de duası kabul olundu. İkiniz de doğru yolda devam edin diyormuştur. Evet. Denizi sakin iken geride bırak. Doğru sonlar suda boğulacak bir ordudur. Hazretim Musa İsrailoğulları ile beraber denizi geçtiği zaman denizin eski haline dönüp kendileriyle Firavun arasındaki bir engel teşkil etmesi ve Firavun'un kendilerine yetişememesi için denizi asasıyla vurmak istedi. Allah-u Teala da denizi olduğu hal üzere sükunet içerisinde bırakmasını emretti ve peşinden gelenlerin denizde boğulacak bir ordu olduğunu bildirmiştir. Evet. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Allah kafirleri böyle cezalandırır. Onlar her ne kadar kendilerini büyük görseler, azgın, inatçı, zorba da görseler, Allah ve Teala onların cezasını anında verir. 34'ten 37'ye kadar bunlar gerçekten derler ki o ilk ölümümüzden başkası değil ve biz dirlip kaldırılacak da değiliz. Doğru sözler iseniz, bize babalarımızı de bunlar mı daha hayırlı, yoksa tubba kavmiyle, onlardan evvel gelenler mi? Biz onları helak ettik, muhakkak ki onlar, müjdümlerden gidiler. Bu ayet-i kerimelerde de kardeşlerim, yeniden diriltilmeyi, ve ahiret gününü inkar eden, ve yegane hayat, bu dünya hayatıdır. Ölümden sonra hayat, diriltilme ve kabirlerden çıkarılma yoktur diye ve buna gidip de dönmeyen geçmiş atalarını delil getiren müşrikleri inkarla Allah Teala onların sözlerini beyan ediyor. Daha sonra Rabbimiz ve Teala müşrikleri tehditte geri çevrilemeyecek baskını hususunda onları uyarıyor. Bir tek onların benzerleri müşrikler. Ve yeniden diriltilmeyi inkar eden Allah'ın baskınına hedef olmuşlar. Bunlardan birisi Sebe adı verilen Tıp Bakanlığı ki Allah Azze ve Celle onlardan örnek vererek onların da olduğunu ve onlara bakıp ibret almıyor musunuz diye uyarıyor. Allah bizi ibret anlardan eylesin. 38'den 42'ye kadar biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakilerini oyun ve oyalanma olsun diye yaratmadık. Biz onları ancak hak ile yarattık. Ne var ki onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki ayırt etme günü hepsinin bir arada bulunacağı vakittir. O gün dostun dosta hiçbir yardım olmaz, yardım da görmezler. Ancak Allah'ın merhamet ettiği müstesna muhakkak ki o Aziz, Rahim olanın Kendisidir Rabbimiz ve Hüveteala Burada da adaletini haber verip Nefsini oyun Abes ve batıldan tenzih ediyor Başka bir ayette ise Bir göğü, yeryüzünü Ve ikisinin arasında Bulunanları boşuna yaratmadı Bu küfretmiş olanların zanlıdır. Vay o küfretmiş olanlara Cehennem ateşinden buyurmuştur Muhakkak ki ayırt etme günü gelecektir ki o gün kıyamet günü olup Allah subhanahu ve teala yaratıklar arasında hükmünü verecek kafirleri azaplandırırken inananları mükafatlandıracak ilklerini ve sonuncularını bir arada toplayacaktır. Allah o gün birbirinden kaçan değil birbirine şefaat eden Rabbine muştulayanlardan eğlinsin. Evet. 43'ten 50'ye kadar Doğrusuz zakkum ağacı günahkarın yiyeceğidir. Erimiş maden gibidir. Karınlarda kaynar suyun kaynaması gibi. Yakalayın, yakalayın onu. Cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra azap olarak başına kaynar su dökün. Tat bakalım. Hani güçlü olan, değerli olan yalnız sendin. İşte bu doğrusu şüphelenip durduğun şeydir. Allah subhanahu ve teala burada da zatına kavuşmayı inkar eden kafirleri ne ile ve nasıl azap yapacağını onun anlayacağı dille bildiriyor. İşte bu doğrusu şüphelenip durduğun şeydir. Yani Allah azze ve celle'nin şu kavli gibidir ki o gün cehennem ateşine itildikçe itildikleri gün onlara işte yananlayıp durduğunuz ateş budur. Bu bir büyü müdür? Yoksa hala görmüyor musunuz? İşte bu doğrusu şükrenip durduğunuz şeydir buyurmuştur. Allah bizi cehennem ateşinden korusun. 51'den 59'a kadar mutlakiler ise muhakkak ki emin bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarında ince ipekten ve parlak atlastan giyerler karşılıklı otururlar işte böyle onları iri siyah gözülerle evlendiririz orada emniyet içerisinde her meyveyi isteyebilirler orada ilk ölümden başka bir ölüm satmazlar ve onları cehennem azabından korumuştur Rabbim'den bir lütuf olarak işte bu büyük kutu kendisidir biz onu öğüt alsınlar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık öyleyse bekle onlar da beklemektedirler Allah subhanahu ve teala burada da mutsuzların durumunu zikrettikten sonra hemen peşinden mutluların durumunu zikrediyor bu sebepledir ki Kur'an'a ikişerli diye isim verilmiştir ve bunu sabahü ve teala mutlakiler dünyadayken Allah'tan korkanlar ise muhakkak ahirette emin bir makamda cennettedirler orada ölümden cennetten çıkarılmadan her türlü üzüntü, korku, keder, yorgunluk, zahmet şeytan ve şeytanın hilelerinden diğer afet ve musibetlerden emniyet içindedirler bahçelerde ve pınar başlarında. Muttakilerin bu durumu Zakkum ağacından yiyip Kaynar sudan iken Diğerlerin durumunun tam tersinedir İnce ipekten Gömlek ve benzeri şeyler Ve parlak atlastan Üçlerine elbiseler giyerler Tahtlar üzerinde karşılıklı Otururlar Onlardan hiçbirisi bir diğerine Sırtını dönmüş vaziyette Oturmaz işte böyle Onlar iri Siyah gözlerle evlendirir bütün verdiğimiz bu nimet ve insanlar yanında onlara son derece güzel, iri ve siyah gözlü eşler veririz. O eşler ki daha önce ne bir insan ne de cin dokunmuş olduğu eşlerdir. Evet. Orada emniyet içinde her meyveyi yiyebilirler. Allah subhanahu ve teala demek ki cehennemliklerin zıttına cennetteki insanların cefahı ve emniyetini öyle bir bildiriyor ki kullarım buna talip olsunlar diyor. Evet. Ve onları cehennem azabından korumuştur. Bu büyük ve devamlı nimetlerle beraber Rabbimiz Subhanahu ve Teala onları korumuş, kurtarmış, necata erdirmiş, cehennemin en alt derekelerindeki elim azaptan onları uzaklaştırmış, böylece onları arzularına kavuşturmuş, korktuklarından emin kılmış, kurtarmıştır. Biz onu öğüt alsınlar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Bu açık ve kolayca indirdiğimiz bu Kur'an'ı dillerin en fasihi, en tatlısı ve en yücesi olan senin dilinle indirerek kolaylaştırdık ki, böylece belki öğüt alırlar, anlamaya ve gereğince amel etmeye çalışırlar. Kur'an'ın bütün bu açıklığına rağmen inananlardan hala küfreden, karşı gelen ve inatlaşanlar olduğu için Allah-u Teala elçisini teselliyle ona zafer vaat edip onu yalanlayanları helak etmekle tehdit etmiştir. Allah bizleri merhamet ettiği, razı olduğu kulların arasına koysun. Bu surede öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip etsin. Elhamdülillahirrahmanirrahim.